Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, bilmemiz gereken, düşünmemiz gereken en mühim mesele, şu anda ne haldeyiz? Neyin başındayız? Neyi dinliyoruz? Neyi dinlemeye hazırlanıyoruz? Neyi bekliyoruz? Ayetlerden, hadislerden derlenen bir konuşmayı Dinlemeyi bekliyoruz. Bu ne nimettir ki? İnsanların birçoğu şu anda nerelerdeyken, ne hallerdeyken, ne masiyetler keşbetmek, günahlar irtikap etmek üzereyken, bizler elhamdülillah ilahi nurları, dereceleri, mağfiretleri, kefaretleri devşirmeyi hedefliyoruz. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu bizim seçimimiz Değil bizim tercihimiz değil her ne kadar bizim tercihimizin de cüzi irademizin de burada bir dahli tesiri varsa da bu hidayet Allah-u Teala'dandır. Onun için şimdi Rabbimize hamd ederken ne diyoruz? Elhamdülillah ellezî hedâne âlihâzâ ve mâ künnâ âlihnehtediyel evlâ'n hedâne Bizi bu nimetlere ileten Allah'a hamdü senalar olsun. Allah-u Teala bizi hidayet buyurmasaydı biz asla... Hidayete erişemezdik. Bir defa Allah diyemezdik. Bir besmele çekemezdik. Bir elhamdülillah diyemezdik. Kur'an okuyamazdık. Kur'an dinleyemezdik. Bu sohbetleri dinleyemezdik. Bak şimdi merakla bekliyorsunuz. Arıyorsunuz, soruyorsunuz işte. Sohbet var mı, yok mu, konuşma. Bu ne nimettir bu şimdi? Bu heves, bu rahmet nereden geliyor? Bu kalpler kimin elindedir? Dilediğini istediği tarafa çeviriyor. Niye bazılarının kalpleri diziler peşinde, filmler peşinde... Dizilerin arasına biraz reklam girse Sinirleniyor bozuluyor Tam da en heyecanlı yerlerinde Tabi reyting almak için reklam giriyor İşte veyahut da Arkası yarın işte efendim Veyahut da bir daha hafta seyredin Derken en meraklı yerinde bitiriyor Son veriyor İnsanlar böyle Bir zaman bir diziler vardı sabah dizileri saat onlarda Ta baya evvel 20 seneler evvel falan insanlar bir merak sardı Millet onlara bir dadandı ben o zaman Kumru'luda duruyoruz, oturuyoruz. İsmailaya gidiyorum, geliyorum işte. İşraktan çıkınca kuşluğa doğru gidiyorum falan. Herkesde de televizyon yok. Dükkanların çoğunda da televizyon yok o zamanlar. Evet, işte bir kahvanede varsa, manav bırakmış dükkanlı, kasap bırakmış dükkanlı. Hepsi toplamış öyle onla on buçuk arası mıydı neydi? Tam o saatte kitleniyorlar onun başına böyle. Ne büyük bir merak içinde çevediyorlar ya. O arada hırsız girse dükkanı soysa götürsek haberin olmayacak. Sen efendim biraz arkana da bakın sana temel üzüm yok. Çünkü hırsız da seyrediyor. Hırsız da dalmış, daldırmış. Onun için kimse bir vukuat yapamıyor. O zamanki eski müdürü müydü neydi? Efendim bakıyorum diyor onunla on buçuk arası hiç diyor İstanbul'da su sarfiyatı bilmem ne kadar düşmüyor. Gözde görülecek derecede büyük bir düşüş var. Efendim sarfiyat yok sarfiyat azalıyor. Bunun üzerine... Nedir bunun sebebi de bir zaman anlayamadım. Sonra o saatte bir evi aradım neydi? Kızım çıktı işte hanımı istiyorum diyor kızım dedi ki ya dur falan diziyi seyrediyoruz şimdi kapat. Deyince anladım ki diyor ha demek herkes aynı şeyi seyrettiğinden nasıl efendim temizlik yapamıyor işte bulaşık yıkayamıyor musluk açamadığından su tükenmiyor. Bak insanlar ne, neleri bekliyorlar. Nelerin beklentisi içindeler. O zaman bir adam dedi bana ki ya dedi şunun dedi 360 sayımı neydi? Efendim belki de bir sene, iki sene, üç sene sürenleri vardı. Hepsi bir arada olsa diyor yani yemeden, içmeden uyumadan yani ara vermeden tabii o arada belki yer içer seyrederken ama ölmeyecek kadar hiç ara vermeden diyor ben bunu dinlerim diyor. Seyrederim diyor. Bir ara oldu mu çok kızıyorum diyor. Bak kimlere ne rağbet veriyor, kimine ne istek veriyor ki? Kimine ne heves veriyor? Size de elhamdülillah Rabbim ne büyük lütuflarda bulunuyor, keremlerde bulunuyor. Bize de böylece Hazreti Kur'an'a efendim karşı bir aşk, bir iştiyak, hadis-i şeriflere karşı bir heves, ahiretimizi bize kazandıracak ilimlere karşı, kelimelere, kelamlara karşı bir rağbet. İşte bu hidayet Allah'tandır. Bizi buna hidayet eden Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar ederiz. Ve ma Allah bizi hidâde erdirmeseydi biz asla hidâte eremezdik. Bu çok önemli mesele. Bu nimete şükredelim. Bunu kendimizden bilmeyelim. Rabbimizden bilelim. Bak, Belamib baurâ ne büyük alim idi. İsmi azamı bilirdi. Duası müstecab idi. Sonunda yılan deri değiştiri gibi bütün ayetlerden, kerametlerden, ilimlerden soyuldu çıktı. Bu hususta Peygamberlerden biri allah Teala'ya müracaat etti. Ya Rabbi bu, bu kişiye bu kadar ilim, keramet verdikten sonra bunun e, bu kerametlerden insilahının sebebi ne oldu? Mevla buyurdu ki bütün o iyilikleri, faziletleri, hünerleri, kerametleri kendinden bildi. Bir kere bana şükretmedi. Ya Rabbi bunlar sendendir, ben hak etmedim, sen lütfettin deseydi, ben bu nimetleri ondan almazdım. Onun için şimdi biz de Kendimize hiçbir keramet, hiçbir iyilik, hiçbir hüner, hiçbir fazilet bilmeyelim. Biz neyiz ya? Ağaçın, da dalının yaprakları gibi esen rüzgarla öyle, oradan oraya sallanıyoruz. Ha bu demek değildir ki irademiz yok, kudretimiz yok, kesbimiz yok, tesirimiz yok, sebebiyet sorumluluğumuz yok. Bu demek değildir. Tabii ki Allahu Teala bizlere cüz'i bir irade, kudret vermiştir. Bu da bizim isteklerimizin, murat ettiklerimizin, tercih ettiklerimizin, allah Teala tarafından halk edilmesine, yaratılmasına sebep oluyor, öne geçiyor. Bundan dolayı biz mesulüz. Ama biz bunu hak etmiş değiliz. Rabbimiz lütfetmiş. Şimdi böyle dersek bu hidayetimiz gün müzdat olur. Yoksa yarın ahirette, bugün bu hidayetten dolayı hamd etmeyenler, yarın ahirette hiç hamd edemezler. Çünkü bu kimlerin hamdidir? Bu derslerimizin başında... Okuduğumuz üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin her dersin başında başladığı hamd bu ayet-i kerimede geçen hamddir ki bu kimlerin hamdidir aslında cennet ehlinin hamdidir. Cennet ehli cennete girdikleri zaman böyle hamd edeceklerdir. Daha birçok ham çekirleri vardır. Elhamdülillahi ledî ezhebe hazen. Evet bizden bütün üzüntüleri gideren Allah'a olsun Bu da cennet ehlinin hamdidir. Efendim Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde Değişik e, ayet kelimeler bu hususta bulunabilir, ancak bu ham tercih edilmiştir. Neden? Çünkü biz neredeyiz? Dersteyiz, ilim meclisindeyiz, zikir meclisindeyiz, Kur'an Efendim okuyoruz, ayet hadis okuyoruz, dinliyoruz. Ha, demek ki bu büyük bir nimettir. O zaman bu nimete bizi kim vermiştir Rabbimiz. Evet, ona hamd ederiz. O bizi hidayete eriştirmeseydi biz bu nimete erişemezdik. Bunu böyle biliriz. Bunu böyle bilirsek inşallah cennete de gireriz. Cennette de bu hamdi yapanlar arasına gireriz. Ama dünyada bu hamdi yapmayanlar, hidayeti Mevla'dan bilmeyenler, ve Rabbimizden hidayet istemeyenler, ya hidayet istemezsek hidayet bulamayız. Rabbimiz hadisi kutsi de öyle buyuruyor. Ya ibadî, Ey benim kullarım hepiniz yoldan çıkmışsınız. Hepiniz yolu şaşırmışsınız. Ancak benim hidayete doğru yola eriştirdiklerim müstesnadır. Öyleyse benden hidayet isteyin ki sizi hidayete erdireyim, eriştireyim. Benden isteyin. Halk benim elimde, yaratmak benim elimde, icat benim elimde. Hidayet dolu alet yaratmak benim elimde. Benden isteyin. İstenilecek, başvurulacak. Merci' ancak benim. Bunu böyle bilin. Benden hidayet isteyin, sonra hidayete erdiğiniz zaman bana ham dedin. Ve o hidayeti benden bilin. Yoksa yarın ahirette çok pişman olursunuz. Suç atacak yer ararsınız. faydası olmaz. Rabbimiz öyle buyuruyor. İstaidu billah. Ve ettebi'u ehsene mâ min rabbikum. Size Rabbinizden ne güzel ayetler indirildi. Kur'an ayetleri. Bu ayetler sizin dünya ve ahiret saadetinizi temine kafidir. Manasını düşünmeyeceksin. Rabbim bana ne emrediyor, neyi nehyediyor, benden ne istiyor, ne talep ediyor. Önümde nere, ne tehlikeli geçitler var, nereye gideceğim, orada ne sorulacak. Hiç bunları merak etmeyeceksin. Bu nasıl kulluktur? Bak, azap size gelmeden evvel, ölüm size gelmeden evvel, Azrail aleyhisselam görünmeden evvel, cehennem gürlemeden evvel, cehennemin sesini, nefesini işitmeden evvel, kabirdeki şu şualleriyle, verzeh alemindeki azaplarla, efendim, yüzleşmeden evvel, şu anda fırsat var elinizde, hayattasınız, bugün ölenin, şimdi ölenin, bu fırsatları kayboluyor. Bir Allah diyemez, bir la ilahe illallah diyemez daha o. Bir namaz kaza edemez, bir oruç borcu ödeyemez, zekat borcu ödeyemez, kul hakkında helallık dileyemez, bitti onun işi. Zor olur. Bak azap gelmeden evvel, hem de baht ansızın gelir. Bu kadar ölenlerin kaç tanesi öleceğini bilir. Bugün binlerce yüz binlerce insan ölmüştür dünyada üzerinde. Bunlar hangisi dünden bugün öleceğini biliyordu? Sabahleyin öğlende öleceğini biliyordu, ikinde ölen öğlende öleceğini biliyordu. Kaç tanesi? Bak şu saatte bile şu konuştuğumuz saatte kaç kişi son nefesini veriyor şu anlarda. Bunların hangisi ee, bir zaman evvel bu saatte öleceğini biliyor? Hayır üzere ölürse ikramiye gelir, juhfe gelir, hediye gelir. Elmem juhfe ölmüyor mümin. benim. Ölüm benim bahşişidir. İkramiyesidir. Elmem vücün yusulü habibi habib. Ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kavuşturur. Ölüm yok olmak değildir. Ya ya iyiler için sonsuz nimetlerin başlangıcı, kötüler için sonsuz azapların başlangıcı. Ve ruh aynen hayattadır, diridir. Nimet içerisindedir veya azap içerisindedir. Ya cennet bahçesindedir ya cehennem çukurundadır. Bu ruh her şeyden haberdardır. Konuşan, işiden gören ruhtur. Esas insan ruhtur. Beden onun kalıbıdır, iskeletidir, aletidir. Bunu anladığımız zaman, Ha demek ki ölüm bize azap olmaz. Ölüm korkulu rüya çıkar. Ölüm seni kahinatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile diğer enbiya ile sahabe-i kiram ile bütün senden evvel ölen müminini müminattan geçmişlerinden e, sevdiklerinden eş dostlarından müminlere ilhak eder kavuşturur onlarla ruhlar aleminde gezmek görüşmek konuşmak. Nimetlenmek, zevklenmek nasip olur. Hem de kedersiz, Şahibesiz karışıksız bulaşıksız, üzüntüsüz bir hayat önüne açılır. O zaman ölüm azap olmaktan çıkar. Ben şimdi bu yazıları hazırlarken, kendim hazırlarken o arada öyle bir hal oluyor bana ki ya diyorum bak korktuğun ölüm korktuğun gibi değil ya. Yok olacağım, çürüyeceğim, şöyle olacağım, böyle olacağım diye niye endişe ediyorsun sen? Ruh diri kalacak. Yeter ki sen o ruhu allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rızası üzere, yaşat ve rızası üzere bedenden ayrılmasını temin et. Ondan sonrası karışma. Bu bedenin yaratılmasına sen mi öncülük ettin? Ruhun bedenle buluşmasına, birleşmesine senin ne katkın var? Sen şu anda bu alemdesin, bu kadar nimet, güzellik içerisindesin. Bunda senin ne dahilin, ne dahilen var? İşte hepimiz Doğurduğumuz çocukları görüyoruz kaç aylıklarken, ne haberleri var hatta kaç yaşına kadar nereden ne haberleri var Aynıyız Rabbimize karşı şimdi biz göğe akıllandık efendi bu erdik akıl bali olduk kar zarar biliyoruz göğe ne biliyoruz Hangi kar elde edebiliyoruz hangi zarardan kurtulabiliyoruz Hangi hastalıktan kurtulabiliyoruz ölümden hiç kurtulamıyoruz çaremiz yok O zaman Mevla'ya teslim olmaktan başka çağrı yok ona teslim olmanın yolu onun indirdiği ayetlere bakmaktır. Rabbinizden size indirilen o güzel ayetlere ittiba edin. Ne demek? Hakkıyla uyun. Kur'an rehberiniz olsun, önderiniz olsun. Hadis-i şerifler ondan ayrılmaz. Müfessirlerin tefsirdeki anlay anlayışları, anlatışları ondan ayrılmaz. Onun için işte o meal, Kur'an-ı mecid. Tefsirli meali. Bu meal tefsirli olduğu için hadis-i şerifler de içinde var. Sahabe-i kiramın, müfessirlerin görüşleri de orada var. Hepsi içine mezci olmuş, terci olmuş bir şekilde. Allahü Teala'nın muradı ne buyurduğu, ne buyurmak istediği tam anlatılmış. E şimdi bu ayetler okumadan bunlar nasıl uyulacak? İlim sahibi olmadan insan neyi tatbik edecek? Bilmediğin şey tatbik edilebilir mi? Bak azap gelmeden, ansızın belası bulmadan, ben ventümlâ teşhurun sizi hiç hissetmeden, fark etmeden... Hiç yani Kur'an okumak, tefsir okumak, sohbet dinlemek, ahiret azığı tedarik etmek, zarureti ve lüzumu hissetmeden. Hiç lazım değil yani şu anda ben tuzum kuru tıkırım yerinde, işten eve, evden işe, filmler, diziler, sinemalar, ateş yok, namaz yok, ruku yok, secde yok, Allah'ın zikri yok, bir şey yok, ben rahatım diyorsun. Nasıl rahat olabiliyorsun ya? Nasıl huzur bulabiliyorsun ya? Bir insan yatsıyı kılmadan... Nasıl uyur ya? Uyku gözüne nasıl girer? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bedduasını hiç mi işitmedin? Men nâme kablen işâ felâ nâmet aynû ölenin yıkılmadan göz, uyuyanın gözüne uyku girmesin. Yası yıkılmadan uyumaya çalışanın gözüne uyku girmesin. Uyuyamaz olsun. E insan düşünmez mi? Ya ben bu gece uyanamazsam? ...ya bu uykudan ahirete geçersem... ...zaten nevmehulmehut... ...uyku ölümün kardeşidir... ...ölümden korkan çok... ...uykudan korkan yok... ...halbuki uyku ölümün kardeşidir... ...çünkü neden? Uykuda da ne oluyor? Ruh bedenden ayrılıyor... ...ama etkisi kalıyor... ...yani can denen şey... ...bitkisel hayat dediğimiz... ...işte damarların çalışması... ...vücudun sıcaklığı... ...kalbin nabzın atışı falan... ...bunlar can dediğimiz bitkisel hayat şeklidir... Ama tabii ki göz görmüyor, kulak duymuyor, e, kafa çalışmıyor, ondan sonra dil konuşmuyor, el ayak hareket etmiyor. Hareket ederse de gayri ihtiyari ediyor. İstediği şekilde hareket etmiyor. Uykudayken gayri ihtiyar hareket ediyor. Ama tabii bir sinek konsa ona uykuda rahatsız de eli başına gidiyor, sineği kovabiliyor. Yani o kadar da hepten gayri ihtiyari değildir. Ama... Bir şey isteyeyim de istediğim şekilde de adım atayım oraya gideyim şunu tutayım şunu yutayım böyle bir irade ihtiyar ve hareket kudret yok. Ne acayip bir şeydir bu uykuya. Ruhun bedenden bir tür ayrılışıdır. Ölüm tamamen ayrılışıdır hiçbir irtibat kalmaksızın tamamen irtibat kesilerek ayrılışıdır. E şimdi ölmekten korkan çok görürsün. ...ve lakin uyumaktan korkan hiç görmesin... ...hatta insan... ...düşünse ki ben bu uykudan sonra uyanamayabilirim... ...ayılamayabilirim... ...ve nitekim niceleri... ...uykudan ayılamayıp ölmüşlerdir... ...uykudan ayılamayıp... efendim ...ölen kimseler olduğunu... ...sabaha ölü çıktığını çok duymuşuzdur... ...hatta görenlerimiz de vardır... ...böyle olduğu halde ya ben de ya uyanamazsam... ...diye düşünen hiç... ...görmemişizdir... ...çünkü allah Teala böyle bir e, kullarına istirahat imkanı vermiştir. Ve bu istirahatleri dağılmasın, bozulmasın diye de onlara böyle bir vesvese vermemiştir. E, şeytana da bu yolu vermemiştir. İnsan rahat yatıyor, uyuyor. Yoksa düşünsen, uyumamak için direnmek lazım. Ne gibi? Ölmemek için uğraşmak gibi. Halbuki insan yani uyuyacak, yatacak yer arıyor ya. Nerede bir rahat yer bulsam da çok yorgunum hemen kıvrılsam, uyusam. ona rahatlık veriyor. Demek ki şimdi hep uykuya hazırlanıyoruz. Uyumaya hazırlanıyoruz. Bu saatlerden sonra artık uyku vakitleri geliyor. Uyku gözümüze giriyor. Rabbimizin fazlı keremidir, o da lütfudur, o da nimetidir Bu ölüm ansızın geliyor. Bazen işte uyuyan uyanamıyor. Bazen sabah sağlam insan efendim Araban içinde bir kaza ile veyahut uçakta veya gemide karada, denizde, havada Allah Teala'nın ne kadar sebepleri var. Sebepli sebepsiz Rabbim ölümü kalk ediyor, yaratıyor, hayatı yarattığı gibi istediğini dirittiği gibi istediğini öldürüyor. Şimdi insan düşünmesi lazım değil midir ki ben be kendi elimde değilim, uyuma gelimde değil, uyumama gelimde değil, yaşama gelimde değil, Ölme gelimde değil, ölmeme gelimde değil. Ben acizim, ben benim elimde bir şey yok. İnsan böyle düşünmelidir ve böylece ben Rabbim uzuna gideceğim. Ölüm yok oluş değildir. Ölüm darı dünyadan darı baka'ya intikaldir, irtihaldir. Yani bir yerden bir yere göçüş. Yani bir evde kiracı olduğun evden çıkıp başka bir eve geçmek. Hatta şöyle diyelim, kiradan kurtulup kendi evine geçmek. Ama işte inşallah kendi evini öyle hazırlarsın ki kirada durduğun yeri aramazsın. Ya insan cehenneme gittiği vakitte dünyada en zor işler altında yorulsa en ağır yükleri taşıma efendim tabi tutulsa en ağır işkenceleri de tabi tutulsa cehenneme girdiği vakit Allah muhafaza etsin dünyadaki hayatını arzular olur. Keşke dünyaya dönsem diye temenni eder. Ama cennete giren hiç eder mi? Cennetteki en düşük derece Cennete en son girenin alacağı makam on bu dünya kadardır. On bu dünya kadar her tarafı köşk saray hazır mücehiz olan bir insan tekrar bu dünyaya dönmek ister mi ki? Burada bu kadar hastalıklar, dertler, kederler, belalar, musibetler bir de ayrıyetten sonunda ölme tehlikesi yine mevcud iken. insan bütün bu badireleri atlatmışken, rahata kavuşmuşken tekrar bu tehlikelere e, düşmek ister mi? Ancak şehit biliyorsunuz. Allah indinde kazandığı makamın yüceliğini yüksekliğini görece. Ya Rabbi tekrar beni dünyaya döndürsen de Mevla onlara temenni edin benden ne isterseniz dileyin buyurduğu zaman Ya Rabbi tekrar dünyaya dönsek de e ne yapacaksınız eve uğramayacağız dükkana uğramayacağız çoluk çocuğu hanımı görmeyeceğiz ya ne yapacağız şehit düştüğümüz yerde tekrar şehit olmayı istiyoruz ki daha büyük derece alalım iki kere şehit olalım üç kere şehit olalım on kereye kadar temenni eden olur. Keşke tekrar dünyaya dönsem, şe, efendim şehit olup tekrar ahirete gelsem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bu temennide bulunmuştur. Velevle âneşukkâ alâ ümmetî mâ kâhattu khalfes Allah yolunda cihada gönderdiğim hiçbir müfrezenin arkasında oturmak istemem ama ben gidince bütün ümmete de çıkmak farz oluyor. Hastası var, yorgunu var, yaşlısı var, işi gücü olan var. Onun için her seferinde de ben çıkamıyorum, ümmetime zahmet vermeyeyim diye oturuyorum. Yoksa hiç oturmazdım. Ve levedittü enni ukdelfümme uhuyatümme ukdelfümme uhuyatümme Elbette ben isterdim ki temenni ederim ki Allah yolunda şehit edileyim, sonra diriltileyim, sonra tekrar şehit edileyim, sonra diriltileyim, sonra tekrar şehit edileyim. Ki peygamberlerin efendisi olduğu halde sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem en yüksek makamların sahibi olduğu halde bak şehitlik makamına kıpta ediyor, heves ediyor ve tekrar tekrar şehit olmayı temenni ediyor demek ki insan cennete gittikten sonra ahirete gittikten sonra ne yapmak istemez dünyanın bütün dünya tek kendisine verilecek olduğunu bilse de dünyaya geri dönmek istemez neden istemez? Çünkü yine ayrılış var, yine ölüm var, yine sonuç var. Onun için hazır yerini bulmuşken ne buradasın? Ancak ahirette ona o dereceleri kazandırmaya sebep olan salih ameller nelerse, he onları yapmak için hayatta kalmak ister. Namaz için, zikir için, şehitlik için, Kur'an için tekrar dirilseydim de daha fazla zikretseydim, şükretseydim ister. Yoksa yemek için, içmek için niye istesin? Dünyadaki yediği yemek ya tansiyonunu çıkaracak ya damarını tıkatacak ya şekerini çıkartacak ondan sonra yaşışmanlık yapacak. Dünyada yediği yemek içmek ondan sonra ona büyük abdest küçük abdest sıkıntısı verecek. Vesaire. Cennette diz boyu yemek var hem de zahmetsiz sıkıntısız. Hiç ne gaz var ne tıkanmak var. Ne efendim usanmak var. Ne üşenmek var. İlk tabaktan aldığı lezzeti son tabaktan aynı alıyor. Yutafu aleyhim bi sahafim min zehebin ve Altın çanaklarla Kulpsuz küplerle Efendim bardaklarla Etraflarında hizmetçiler efendim inci daneleri gibi Dizilmişler dönüyorlar Öyle mükemmel hizmet sergiliyorlar Dünyada en zengin adamın Nerede böyle hizmetçisi var Her iş yarım Ondan sonra 70 bin tabak Her bir tabak 10 kişi doyuracak kadar Birinde olan renk öbüründe yok. Birinin tadı öbüründe yok. Birinin kokusu öbüründe yok. Nerede bu kadar tür bu kadar çeşit yemekler? 70 bin çanaktan her biri farklı. Esas fark nerede? Birinci tabaktan hangi lezzeti alıyorsa 70 tabaktan aynı lezzeti almakta. Bu dünyanın neresinde var? Aç adam ilk yediklerinden birer lezzet alır. İkinciden daha lezzeti azalıyor. Üçüncü de daha lezzeti azalıyor. Doyduktan sonra yediğinde hepten... ...can kazımak gibi... ...affedersiniz insanı kusturacak hale getiriyor. Tabi tıka basa doyduktan sonra... ...tamamen yani artık kokusundan da... ...en güzel yeme açken... ...lezzet aldığı o yemek kokularından... ...efendim doyduktan sonra... ...ikrah ediyor, nefret ediyor. Aman ya kusacağım camiden bulanacak çıkalım şuradan. Ama yemek kokusu sarmış burayı. Ama açken öyle demiyordun. Onun için cennete giden oradaki bu nimetleri bulan ne atın dünyanın yemesini içmesini ya onun için madem ölüm yokluk değildir madem ahiret öyle hayal değildir evham değildir hakiki bir hayattır ahiret hayatın ta kendisidir yaşantının ta kendisidir tabi berzak alemi olan kabir bedenin çürüme safaları Efendim, un ufak olması, dağılması, kuyruk sokumu haricinde bütün bölümler çürüyebilir. Çürümeyen olur ama ekseriyet çürür. Ancak kuyruk sokumu da tabii gözle görülemeyecek kadar küçük topraklara karışır. Onu da böyle bir mezar açtığımızda hemen görecek gibi bir kemik gibi bir şey değildir. Berzak alemi de ahiret hayatına tabidir. Dünya hayatına tabi değildir. Tabii ki e, beden dünyada olması hasebiyle bir kısmı dünyadan sayılır ama e, ruh Dünya alakalarından soyulduğu için Ekseriyet ahiret tarafa ağır basar Berzak alemi geçittir, köprüdür Dünya ile ahiret arasındaki bir alemdir O da kabir alemi dediğimiz alemdir O da ahirete tabi olduğundan Ahiret hayatın da kendisidir Yani ölen kabirde bile Mahşere çıkmadan diriltilmeden kabirde bile Tam bir hayat yaşar Tam bir canlılık yaşar Mükemmel bir yaşantıya sahip olabilir Daha cennete gitmeden çünkü el kabrıyma aradız müminler Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir min niran, ya da cehennem çukurlandan bir çukurdur buyurulduğu üzere. E cennet bahçesi neyi ne etmedi? Hakiki cennet diz boyu nimet. O önündedir. Ama kabir de cennet bahçelerinden bir bahçedir. E dünyada yaşarken ruh bedende Efendim dolaşırken e cennet bahçesine girmesi görmesi mümkün değildir. Ancak Allah'tan bazıları. Müstesnadır İbrahim Teymi Hazretleri işte itti cennetten cennet tanımlarından yedi Ondan sonra ne yapamadı 40 gün daha dünyada da e, Yemek yemedi halbuki hayattaydı Öldükten sonra değil Hayattayken Allah dostlarında bazı kere Bu haller Zuhur edebilir Efendim Hızır Aleyhisselamın Talim ettiği Müsebbat-ı aşara On zikir her biri yedi kere güneş doğmadan ve güneş batmadan okunan bu zikirleri Hızır Aleyhisselam ona öğretti. O da bunları faziletlerinden sorunca bunlarla amel eden ne kazanır diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğün zaman onunla görüştüğün zaman sorarsın dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de mana alemde görünce Kainatın Efendisi Sadeqel hadru ve kullumma yahkihil Hızır doğru söylemiş onu söylediği her şey haktır O Allah'ın ordularındandır Diye kainatın efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem Cevabından faziletlerinden Beyan etti Efendim Böylece İbrahim Teymi Hazretleri Bu zikirlerle meşgul olurken Rüya aleminde Mana aleminde Meleklerin gelip kendisini cennete soktuğunu gördü Cennetleri ona gösterdiler Yüce makamların kimlere ait olduğunu e, sorduğunda Senin yaptığın bu zikirlere devam edenlere aittir dediler Sonra ona cennet meyvelerinden yedirdiler Cennet sularından içirdiler O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi Yanında yetmiş peygamber yetmiş saf melek vardı Her saf o ile batı arasını dolduruyordu Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona selam verdi elinden tuttu O ya Resulullah Hızır aleyhisselam bu hadisi senden işittiğini bana söyledi deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet, Hızır'ın söylediği haktır. Hu alemi helal dünya halkının en alimi odur. Hu seçkin velilerin reisi odur. Hu cündün min cünudillah Teala Allah'ın ordularından bir ordu odur. Buyurdu. Peki bu zikirlere devam edene ne ihsan edilir diye sorduğunda Canat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem "Yagfirullah Teala alel cemia'l kebair'i lati amila" O güne kadar yaptığı bütün ne kadar büyük günah varsa küçük de değil bütün büyük günahları Allah affeder. Verfaullahi gaza bunun öfkesini ondan kaldırır. Yani rızasını helal eder. Ve mursahibe şimalen Sol tarafındaki meleğe Rabbim bir seneye kadar daha buna günah yazma diye emreder Allah. Ma Allah kimi bahtiyar yarattıysa ezelde imanlı olarak gideceğini bilerek yarattıysa o sait kişiler bununla ancak amel eder ve lahat rukuillahumukalikullahu teala şakıya kim Allah kimi bedbaht olarak mahrum olarak yarattıysa kimin sonunun kötü olacağını bildiyse ancak onlar bu zikirleri terk eder. E i̇şte bunlar hangileridir? Du'a kitabında var. Dualarım kitabı bizim en evvel çıkan kitabımız. O kitapta bunlar yazılmıştır. 55. sayfede. Tabi baskılar değişiyor, sayfalar değişirse güneş doğmadan ve batmadan önce okunacak dualar bahsinin ilk bölümünde anlatılıyor işte. 7 Fatiha-i Şerife, 7 Felak, 7 Nas, 7 Kulü Allah, 7 Kulü'l-Yel-Karun, 7 Ayet-el-Kürsi. Ondan sonra da efendim bazı zikirler vardır bunlar 4 tane ayrı ayrıdır ama cemed ile birleştirilerek 7 kere okunduğu zaman maksat hasıl oluyor 56. sayfada. Bu da var. Sübhanallah, diye başlıyor ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Salavat-ı şerife bütün peygamberlere, resullere, efendimiz sallallahu aleyhi ve ahl-i beytinden başlamak üzere on sonra kendisine dua, ana babasına dua, ölü diri bütün inananlara dua, ondan sonra çok güzel dualar vardır burada. Ya bunlar tabii 10-15 dakika içinde güneş doğmadan, batmadan okunabiliyor. Mesela işte bu mübarek zat bunları gördükten sonra Efendim İbrahim Teymi Hazretleri, cennette yediği yemekler ve içtiği cennet çaraplarından dolayı Dört ay ne bir lokma yedi ne bir yudum su içti Halbuki şimdi normal insan bu şekilde yaşayamaz Ama o cennet tamlarının lezzeti kendisinde o kadar baki kaldı ki Efendim dört ay hiçbir şey yemedi Molla Cami Hazretleri Nefahatül Üstü alıyor Diğer İmam Gazali Hazretleri İhyaül Ümüddin de alıyor Efendim bu Talib'i Mekke'yi kuçül kulüp de alıyor, İsmail Hakkı Efendi ruhul beyanda alıyor. Ne kadar kitap gördümse bütün ehlullah, bütün evliyaullah, salihler bu, bu zikirleri tembih ediyor. Demek ki ahiret hayatın ta kendisidir, yaşantının ta kendisidir. Kabir de böyledir, cennette böyledir, dünya can kazmaktır, dünyada bir şey yok. İşte bu zikirleri yapanlar, bu zikredilen faziletli amellerle amel edenler, Ahirette ne kadar yüksek makamlara kavuşacaklar. Şimdiden bunu bilse gevşeklik etmez, tembellik etmez. Efendim önünü görür. Bak öngörü mühim şeydir. Biz önümüzü nereden göreceğiz? Bir dakika sonra ne olacağını bilemeyen adamlarız. Hani nereden göreceğiz? İşte ayetlerle, hadislerle. Hazreti Kur'an'ın beyanları doğrultusunda hadis-i şerifleri, ulemanın, meşayıkın nasihatleri efendim, yönünde hareket edersek büyük bir öngörümüz olur. Hatta sonsuz görümüz olur. Yani sonsuza kadar başımıza geleceği görürüz ya. Sonsuz ne demek? Bittiği nokta yok, durduğu nokta yok demek. Sonsuz ahiret var önümüzde. İşte bu ahirete gideceğiz. Onun için ölümü yokluk saymayalım. Kabiri boşluk saymayalım. Ahireti hayal yapalım saymayalım, zannetmeyelim. Gerçek hayat oradadır. Onun için şimdi biz bu dünyada bu zikirleri, bu faziletli amelleri yapabilme bakımından öyle bir imkana sahibiz ki bu imkan ne kabirde var ne cennette var. Bu bakımdan dünya cennetten de değerlidir. Ama yemek içmek eğlenmek bakımından on kuruş etmez, beş kuruş da etmez. Demin dediğim gibi ahirete gittikten sonra insan hatta kabir alemindeki ruhani yani bedenle ruh birleşmeden mahşere haşr olmadan kabirdeki haliyle bile ruhun nimet ve zevki dünyadakinden kat kat mükemmeldir. Çünkü ahiret hayatında kendisidir oranın her parçası, her cüzi hayattır. Yemkenu <gülüyor> alemun. Ah bunu böyle bilseydiler, hiç dünyada şu anda yaptıklarını yapar mıydılar? Yapmadıklarını terk eder miydiler? Bak bu zikirleri kim yapıyor sabah güneş doğmadan batmadan? Kaç kişi yapıyor? Kaç kişi yapıyor İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada? Kaç kişi yapıyor? Ya bunu böyle bilseler hiç terk eder miydiler? Varsa dünya yoksa dünya der miydiler? Yemek için içmek için dünya peşinde koşar mıydılar? Eh, ahirette bu kadar sonsuz nimetleri göz ardı eder miydiler? Ah bilmemek, bilmemek. Bilse de doğru inanmamak, şüphesiz inanca sahip olmamak ya. Ne büyük hastalık. Damarı tıkalı olan, kanser olan, ülser olan durur mu doktora gitmeden? Durur mu eczaneden ilaç almadan? Ağrısı olan, sancısı olan, ağrı kesici kullanmadan durur mu? Bizde ne hastalık var yakınımız zayıftır, gözle görür gibi imanımız yoktur, imanımız kıttır. Ya. Gözle gördüğümüz şeylere rağbetimiz, hevesimiz çoktur. Evet, ahiret gibi şeyler bize... Veresiye gibi gelmektedir. Ne zaman acaba gibi sorular beynimizi kemirmektedir. Ne olacak halimiz? Onun için Mevlana buyuruyor. Bak ölüm herkese azap değildir. Dostlarıma azap değildir. Hediyedir, ikramiyedir ama. Siz böyle Kur'an'a bakmazsanız. Ayet, hadis okumazsanız, dinlemezseniz. işte o zaman hiç hissetmediğiniz. Fark etmediğiniz, beklemediğiniz bir anda ölüm size gelir ki o zaman ölüm azap olur size. Büyük bir azap olur çünkü artık ahireti cenneti kazanma imkanınız kalmıyor. Bundan büyük azap olur mu? Ve senin cehennem çukuruna gitmene sebep oluyor. Ondan sonrası da hep daha beter gelecek. Bundan büyük azap olur mu? En tekule nefsün ya hasrate ala ma ferrattu fî cembillâhi ve in kuntule minessâhirîn. Bak ben sesini şimdi vaaz ediyorum Allah buyuruyor. Zümer suresinin ayetlerinde. Sonra sizden biriniz demesin ki ben Allah'a nispetlene kadar geri kalmışım. Vay benim hasretim pişmanlığım. Neredesin tam şimdi senin zamanın geldi gel. Ne kadar pişman olmam lazım. Niye? Ya ben Allah'a karşına kadar geri kalmışım. O beni yarattı mecbur değildi. Yaşattı mecbur değildi. Hem de Müslüman anadan babadan hem de İslam memleketinde. Halk etti, var etti. Varlığından haberdar etti. Bizim hakkımızda konuşuyorum. Bizden bahsediyorum. Sizi de kendim gibi görüyorum. Kendim de sizin gibi görüyorum. Bu itibarla muhataplarımız sizlersiniz. Tabii ki biz bu nimetleri düşündüğümüz zaman ya her salı akşamı dokuzdan sonra efendim kanalın düğmesi elimizde çevirsek ayetler, hadisler ne dersler dinleme imkanımız var idi. Dinlemedik. Bize bak şu kadar kitap tavsiye edin, şunu okuyun, şunu okuyun, şunu okuyun, şunu amel edin, şunu yapın, şunu edin, dinlemedik. Allah Teala abicene kadar lütfetti, sıhhat verdi, afiyet verdi, camiye gidecek, namaza gidecek, cemaate gidecek, ele ayak verdi. Kılmadık, cemaate çıkmadık. Ya Bu kadar oruç tutacak günler geçti, sağlıklı sıhhatli, tutmadık. Hacca gitmedik, zekatı doğru hesap etmedik, Rabbimizi zikretmedik, ona hamd etmedik, ona şükretmedik. Hidat istemedik. Vah vah vah. allah Teala bu kadar imkanları esbabını kalk iken ben ne kadar geri kalmışım ya. Bir de bırak. Üstelik ben Allah'ın emrini tutanlar Celle Celaluhu ve Sağından kaçanlarla alay edenlerden olmuşum. Ya onlara yobaz demişim, gerici demişim, mürteci demişim, bunlar bizi geri bıraktı demişim. Onları görünce efendim suratımı eksitmişim. Vay anasın. Kurtulan adamlar, ebedi ahiretlerini kazanan adamlar, sonsuz kârlarına ulaşan adamlarla alay etmişim, kendim sıfırı tüketmişim. Elde yok, cepte yok şimdi gittin ahirete. Hani kelime-i şehadet, hani iman, hani zikir, hani Kur'an bir şey yok. E bu saatte bunu dinlemeyen adamda ne olacak? Başka iş yapan adamda demek istiyorum. Bu saatte Mevla'nın rızası olan bir amelde bulunmayıp, gazap ettiği bir işte bulunan ne götürecek ahirete? Yaptığını götürecek. E oqul Allah ehdani le kuntü el muttaqin Ya da sonra biriniz demesin bak demesin ne demek dese de faydası yok demek. Demeden Kur'an'a uyun. Allah beni de idiate etseydi ben de takva sahiplerinden olurdum. Ya Allah seni kimden aşağı etti? Neyini eksik etti? Aklın mı yok, gözün mü yok, kulağın mı yok, elin mi yok, ayağın mı yok? Kur'an'ın mı yok, kitabın mı yok? Hem işte bak oturuyorsun, dinliyorsun. Hangi imkanın eksik ya? Allah seni idare etti. Şimdi bunu dinleyen adam kalkıyor, tiyecil kılıyor, sabah namazını kılıyor, haramdan sakınıyor da. Senin ondan ne eksin var, ne farkın var? Niye yapmıyorsun? Sonra ahirette ben, Allah beni idare etmedi de, etseydi de. Bunun ne manası var? Bak işte burada Elhamdülillah, lezi hedane alihaza. Derse böyle başladık. Bizi bu sonsuz nimetlere hidayet eden Allah'ımıza hamdolsun demezsen ahirette de diyemezsin. Ne dersin? Ah Allah beni idat etseydi de ben de olurdum da ederdim de diye boş konuşursun. Faydasız konuşursun. Onun için şimdiden biz hamd edelim, şükredelim ki eldeki nimeti bağlayalım, gelecek nimeti avlayalım. Bir dahaki sohbetede nasip olalım, bir dahaki derse de nasip olalım. Rahvete düşmeyelim. Cennet kaçıyor, ahiret nimetleri kaçıyor. Bu dünyadaki fırsatları kaçırmaya benzemez. Ha şimdi 20 sene evvel işte ben şurada bir arsa alsaydım görüyor musun şimdi milyon dolar olmuş o zaman 50 liraydı diye pişman olanlar var. Kaçırdığı efendim karları görüp de düşünüp de ge geçmişe doğru bir efendim yolculuk yaptığı zaman eyvah diye kafasını duvara vuranlar var. Bunların ne manası var? Milyon doların olsa şimdi ne olacak ölümden mi kurtaracak seni? Ahirete mi gitmeyeceksin namazdan olacaksın ne olacak? Rabbin ne takdir ettiyse razı gel teslim ol tamam. Ama sen şimdi bak bu insanlar bu kadar kılmadığı namazlar, dinlemediği dersler, okuyamadığı dualar, kaçırdıkları bu kadar bunca faziletlerden ne kadar pişman olacaklar. E siz duyuyorsunuz bunu. Bilmeyene niye duyurmuyorsunuz? Birbirinizi de uyarın. Yoksa yarın ben de idareti Allah'a erdirseydi şöyle olurum demesin diye. Şimdiden Kur'an'a uyun. Bu dersleri iyi duyun. <gülüyor> Ya da azabı gördüğü zaman, kabir azabını, mahşere çıkınca cehennem azabını gördüğü zaman sizden biriniz demesin ki ah bir dönüş daha olsaydı da ben de Rabbimi görür gibi ibadet edenlerden olaydım. Ya bunun ne manası? Bir daha dönüş yok dediler sana. Burası dünya pazarı bir kere kurulur. Çarşamba pazarı değil ki bu hafta alamadığını bir daha hafta alırsın. Bu pazar kalktı mı sen öldün mü bu pazar kalktı senin hakkında. Dünya devam ediyor. Ölene ne var bundan? Bugün gömülen daha ne yapabilir? Bitti. E dünya devam ediyor. Devam ediyorsa sana ne? Onun için senin pazarın kalkmadan sen hazırlığını yap. Bir de bunun tersini düşün. Bela kad jaet ayati fekezzeb biha vestekbertu ve kuntü mine'l kafirin. Derlerse sana, "Yok, böyle boşuna konuşma. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye temennilerde, kuruntularda bulunma." ...sana bizim ayetlerimiz gelmedi mi? Kur'an'ımız gelmedi mi? Vaizler gelmedi mi? Evet, geldi. Sen ne yaptın? Yalan dedin, inkar ettin, kibirlendin, büyüklendin. Ya ben ne dinleyeyim bunları, bunlar cahil adamlar, hangi mektepten mezun ki bunlar? Böyle dedin. Allah'ın ayetlerini hafife aldın. İnkar eden kafirlerden oldun. Bir de böyle denirse sana, hiç artık ne şefaat para eder sana... En büyük peygamberler bile kurtaramaz seni. Melekler de bir araya gelse kurtaramaz seni. Kimse şefaat edemez sana. Ahirete imansız gidene kimsenin yapacağı bir şey yok. Onun için evvela en büyük sermayemiz imanı tahsil edelim. Doğru dürüst ehli sünnete göre güzel bir inanıp ondan sonra Rabbimizin ayetlerinden bize indirilen o en güzel haberlere uyalım, tabi olalım. Hakikatleri duyalım, duyuralım. Birbirini haberdar edelim. Sonra pişman olduk demeyelim. Ve... İnsanlara acıyalım, Rabbim de bize acısın, biz yerdekilere acıyalım, gökteki melekler de bize acısın ve böylece insanların bu zararına razı olmayalım. Ve bu haberlerden, bu hakikatlerden, bu hazinelerden, mahrum yaşamalarına asla rıza göstermeyelim ki Allah Teala kullarından ancak merhamet sahiplerine rahmet eder. Merhametsiz olmayalım, acımasız olmayalım, bana ne kim cehenneme giderse isin demeyelim. Böylece iyili emredelim, kötülükten ney edelim, birbirini haber hal edelim. Uyandıralım, gidiyoruz. Yolcuyuz gidiyoruz ahirete. Günler geceler kesiyor ömrümüzden. efendim, Bıçak gibi, kılıç gibi, keskin kılıç gibi kesiyor. Bir daha bu parçalar bize geri dönmeyecek. Ecel yanaşıyor, ölüm yanaşıyor, kabir yanaşıyor. Telafisi yok bu geçen vakitlerin. Rızaullah üzere geçirelim. Allah'ımızın razı olmadığı yerlerde gözükmeyelim inşallah. Böylece sizleri Rabbimize emanet ediyoruz. Efendim derdimize çare arayalım. Bilelim ki derdimiz, günahlarımız, ilacımız, Allah'tan af istememiz ve mağfiret olunacak sebeplere başvurmamız. Bu suretle Rabbimizin huzuruna çıkarken sevdiği ve razı olduğu kullar gibi çıkabilmemiz. Buna çalışalım. Allahu Tebareke ve Teala konuştuklarımızla, dinlediklerimizle hepimize amel etmeyi nasip eylesin, cümlemize tesirler halk eylesin. Nerelerde dinliyorsanız, Türkiye'nin nerelerinde, dünyanın nerelerinde Allah Teala feyizlerini, rahmetlerini, tesirlerini oralara indirsin, yağdırsın. Bütün dinlediğiniz ocakları, evleri hep rahmetiyle kuşatsın. Rabbim Tebareke ve Teala rızasına, muvaffak amellere muvaffak eylesin. Amidiyen dillerinizi, dillerimizi nar-ı cahimden eylesin. Hastalar çok dua istediler. Ağır ameliyatlara girecek, eşlere ağır ameliyata girecek hastalar... Vesair tabi bize ulaşamayanlar Biz tabi tek tek isimler saymak işimize gelmiyor Buna vaktimiz ermiyor Onun için hepsine toptan dua ediyoruz Allah Teala hastalara acil şifa Dertlilere devalar Halk eylesin ve Bu dersi hangi hayırlı Muradınızla oturup dinlediyseniz Allah Teala o hayırlı muradınıza Acilen sizleri de vasıl eylesin Amin Ve hürmetü ve Yasin o sallallahu ala seyyidina Mevlana Muhammedin Halalim teslimen Rabbil alemin. Dersimizin sonunda duamız bizlere bu imkanları sunan Allahü Teala ve tecced Hazretlerinin verdiği bu emniyeti, bu hürriyeti bizlere ulaştırmaya vesile olan, sebep olan ve şu anda operasyonlarda, dağ başlarında, karda, buzdalar dağlardalar. Mehmetçiğimiz askerimiz Efendim bir yandan işte mayın var mı diye onları kontrol ediyorlar. Bir yandan teröristlerle efendim e, onları püskürtmek için, onların yerlerini bulmak için, inlerini bulmak için uğraşıyorlar. Yavrularımız Allah Teala onlara çok yardım eylesin. Her sahada mansur muzaffer eylesin. Efendim şehir içinde güvenliğimizi, asayişimizi temine sebep olan polislerimizde Rabbim bu dualara ilhak eylesin. Allah Teala şehitlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini nur eleyip bütün geride bıraktıklarına da onları şefaatçi eylesin. Rabbim Tebaraka ve Teala vatanımızı ve şair İslam vatanlarını işgallerden, iç savaştan, dış savaştan, bölünmekten, parçalanmaktan, bölücülerin fitnelerine maruz kalmaktan mahfuzu emin eylesin. Amin. Sallallahu <gülüyor> rabbil bu vesileyle başta Muhammed Mustafa'mızın, sallallahu aleyhi ve ehli beytinin ve alev ashabının ve ulemamızın, ve şehitlerimizin, şehit askerlerimizin, polislerimizin de ruhleri için el Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.